Alınan maldan Arta kalanın Hükmü nedir? Bu konuyla ilgili Bir e, sohbetimiz olacak inşallah Soru Bir insan Başkası adına Ücretle hacettiği zaman Elinde bu ücretten Bir miktar artarsa Bu kalan parayı Alabilir mi? Cevap Bir kimse başkası adına hac etmek için para alır da Hac harcamalarını yaptıktan sonra Bu paradan bir kısmı artarsa Artan kısmı parayı kendisine verene iade etmesi gerekmez Ancak bu parayı kendisine veren kimse Al bununla hac et demeyip de bundan alacağın parayla hac et derse bu takdirde hac harcamalarından bir şey artarsa, onu sahibine iade etmesi gerekir. Paranın sahibi dilerse bunu almaktan vazgeçer, dilerse alır. Al bununla, hac et der de, sonra paradan bir miktar kalırsa, hiçbir şeyi iade etmesi gerekmez. Ancak, verdiği para verdiği adamın, hac ile ilgili meselelerini bilmemesi hac ile ilgili meseleleri bilmemesi ve hacın çok masrafa mal olacağını zannetmesi halinde onun dikkatsiz ve bilgisizce davranışlarını da hesaba katarak ona göre fazla para vermiş olabilir. O zaman parayı alan kişinin sonunda ona bir açıklama yapması ve şu parı şu şu par paraları şu şu paraları harcayarak hac ettim. Sen bana hak ettiğimden fazla para vermişsin demesi gerekir. O zaman parayı veren kişi kendisine izin verir de müsamaha gösterirse bunda bir sakınca yoktur. İşin en doğrusu Allah bilir, Allahu alem. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأسحابه أجمعين.